Dinleyicilerimiz yine kıymetli konumuzu paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Nedir? Hayatımızdır. Hayatımızın en temel meselesidir. Ailemiz üzerinde konuşuyoruz. Bu defa şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz efendim. Yüva kurulurken eş seçilirken etraf daha çok kız adayı üzerinde iyi araştırma yapar. Kimisi nefsı için, kimisi ruhu için, kimisi manfaatları için hedefleri olur ve ona uygun bir aday seçer. Erkek içinde kardeşlerim aslında erkeğin daha güzel, daha net, daha inceden seçilmesi tanınması gereklidir. Erkek çünkü reis yapılıyor dinimizde erkek reis yapılıyor. O yetki veriliyor, ailenin reisi oluyor, sorumluluk taşıyor. Cevabında son sözü o söylüyor, istişaresini yapıyor, kararın bu dediği zaman eğer haram bir hüküm vermiyorsa onun tercihi öne alınıyor.、E, hanımın yükünü taşıyacak, çocukları taşıyacak, evi taşıyacak, kendisini taşıyacak. Bu adam dengeli birisi olmalı, güzel olmalı. Erkeğin güzeli demek saç güzelli, kaş güzelli, yüz güzelli değildir. İnsanlık güzelliğidir. yiğitlik, mertlik kardeşlerim ahlakta aranır. Yiğit adam, mert adam, güzel adam, dengeli adam, hoş adam dediğimiz zaman yeryüzünde en güzel şeyi temsil eden odur. O güzel ahlaktır. O insanlıktır. O Allah'ın hükmüdür. O edeptir. O Müslümanlıktır. O adalettir. Bu ahlaklar kimde varsa o yiğittir. Ee, şimdi bu devirde Kitap böyle diyor, insanın vicdanı da bunu istiyor. Kime sorsan, ben de böyle olayım veya böyle birisini bulayım der. Peki bu adayı nerede bulacağız? Bu adayı hazırladık mı? Geçen bir derste hatırlatmıştım. Babası oğluna demişti ki, oğlum sen doğmadan önce ben sana iyilik yaptım. Çocuk da demiş ki, haklı olarak. Baba ben yokken sen bana hangi iyiliği yaptın? Nasıl iyilik yaptın demiş. Babası da oğlum sana güzel bir anne seçtim. Seni rahminde, kucağında, ruhunda, sevgisinde, gönlünde taşıyacak güzel bir anne seçtim. Fıtratı güzel, ahlakı güzel, seviyesi seviyesi güzel. İşte sana birinci iyiliğim bu oldu. Sen de onun parçası olarak büyüdün, hoş meyve oldun demiş. Şimdi babalar nesilleri düşünmek zorundalar. Gelecek nesle kardeşlerim güzel anne seçerken, güzel damat seçerken, güzel yiyecek adamlar, güzel giyinecek adamlar, güzel fırsat açacak, poz verecek adamlar seçmiyoruz. Güzel kelimesi yer yüzünde bu adam varlık buna hizmet edecek. Yer gök buna göre ayarlanmış. Bu yerin içinde göğün arasında bu adam efendi yapılmış. Bu midi efendisi değil, bu kalp efendisi, bu gönül efendisi, bu Allah adama, Allah'ın dostluğu için güzel insan o güzellik için aranır. Ben öyle bir anne bulayım, öyle bir baba, öyle bir koca bulayım ki miras olarak mal taşımak, bunu herkes yapıyor. Edep taşısın, edep, insanlık taşısın, medeniyet taşısın, şu gelecek insanlığı hayat taşısın. Güzel bunun için aranır. Güzel şeytanlık için aranır mı? Güzel olur mu o zaman? Güzel kadın, iyi yalan söylüyor, iyi dedikodu ediyor, buna güzel demmez. Ağzı güzel ama dili, söz, öz olmadı. Güzellik, güzel insanlık içindir. Güzel koca bunun için aranır. Rüzgar kadın bunun için aranır. Kim bunları yapıyorsa yüzünün biraz siyah olması, kaşının biraz kalın olması, ağzının biraz şöyle böyle olması Allah katında hiç önemi yok. Allahu Teala kendi yarattığına kardeşlerim vücut iklimini, vücut düzenini Allah veriyor. Meleklerine öyle emrediyor. Hepimize suretleri veren odur. Kendi verdiğini kınam Allahu Teala. Senin niye boyun uzun, senin niye kısa, senin gözü niye öyle küçük? Senin niye büyük denmez. Yaratılışta kimse kınanmaz. Allah yaratılışından dolayı kimseye de sevap vermez. Kıymet vermez. Çünkü kendisi veriyor. O vücudu kendisi veriyor. Biz ahlakla ölçülüyoruz. Hepimiz. Biz gönülle ölçülüyoruz. Biz edeb, ahlak, yaşantı, sözle, fiille ölçülüyoruz. İradeli fiillerimiz, niyet edip yaptıklarımız var ya, onlarla ölçülüyoruz. Öyle olunca insanların güzelliği ona göre oluyor Allah katında. Şimdi size bir misal vereyim kardeşlerim. Şunu demek istiyordum o sözlerimin peşinden, demek istediğim şey çocuklarımıza iyilik yapacaksak çocuklarımızın annesini seçerken kendimizden başlayalım. annesine yazık değil mi? Annelere niye yükleniyoruz? Kendimizden başlayalım ve denir ki, ey babalar, yavrularınıza geleceğin yuvasını kurdurmak için bakın. Güzel ev yapmak, güzel araba yapmak, onlar birkaç senenin işidir. Güzel insan olmak, ömür alıyor. Onları siz hazırlayın da, onlar kendilerinin mi bulsunlar? Güzel aday olsunlar, sizden ve bizden örnek alsınlar. Çocuklarına onu devresinler. Aileler en önemli o direk olacak anne yanında sorumlu da olacak erkeğin terbiyesi kardeşleri mühim olmaktadır. Bunun için duam edilir, bunun için sadakamı verilir. Yani sırasına göre gitmek lazım. Ben çocuğumu terbiye etmek iyi baba olsun bunun için vazuluyorum, çalışıyorum, çırpınıyorum derken çocuğun da seyri terbiyesi fıtratına uygun olmalıdır. Bir mevsimde çocuk terbiye olmaz. Bir yaz döneminde, bir kış döneminde, bir kaç sene de insanlık olgunlaşmaz, ele geçmez. Ömür isteyen bir şeydir. Ömürlük bir güzelliktir. Ömür hedef. Hedef Allah Huzaresi için hayatını doldurmak. Mecburuz kardeşlerim, yuvamıza, adayımıza, yeni kurulacak nesillere bu gözle bakmaya. vereceğim örnekte hem dinleneceğiz hem de inşallah bir iki ibret alacağımız noktası var. Kardeşlerim Merv şehrinde vakti zamanında Muhbin Meryem isminde bir hakim o günkü isimle Kadı Efendi vardı. Bunun oldukça güzel terbiyeli bir kızı vardı. Onun beldesinde zengin Amir meamur çok insan istemişler hem hakimle kadevendiyle komşu olmak, akraba olmak hem de o emanete sahip olmak. Fakat o hep tedirgin olmuş. Hiç birisine evet diyememiş ve kızını da vakti geldiği halde kiminle evlendireceğine karar verememişti. Kendi kendine diyordu ki şuna versem filan kızar, şuna versem filan kızar. Nasıl olacak diye düşünüyordu. Bu valinin kardeşlerim mübarek isminde Hindistan'dan gelmiş bir kölesi vardı. Evet, şekil olarak köle fakat asıl olarak gerçekten gönlü hür bir insandı, insandı. Mert birisi ve güzel ahlak sahibi birisiydi. Bir gün bu hizmetçisine dedi ki, filan yerde üzüm bağım var, sen hizmetçisin. Bir kaç ay git orayı bekle, bak sahip çıp ilgilendiye onu üzüm bağına görevlendirdi. Bir gün kendisi bağa geldi, ey mübarek, bana bir salkım üzüm ver diye seslendi. O da gitti daldan bir salkım üzüm getirdi, efendisine verdi. Fakat yediği zaman ekşi çıktı. Bir salkım üzüm daha getir, yine getirdi ekşi çıktı. Dedi ki. Niye fark edemiyorsun üzümlerin tatlısını acısını? Dedi ki efendim doğrusu tahminen getiriyorum tatmadım yemedim sadece görerek alıyorum fakat ekşi çıkıyor、e, bu kadar zamandır buradasın hiç yemedin mi diye sordu beni buraya gönderdiğinizde hem ye hem bak demediniz sadece bakımını emrettiniz ben de onun için hiç yemedim efendim dedi kadi efendi diyor içinden. Güzel dedi. Çok güzel. Sonra bu mert bir delikanlı olduğuna kanaat etti. Dedi şu benim meselemi bir bununla istişare edeyim. Bakalım bunda ne çıkıyor diye. Onu bir arkadaş gibi karşısına aldı. Dedi ki benim bir meselem var. Benim kızımı oradan şuradan buradan çok isteyen oldu. Hiçbirisiyle veremedim. Sen ne dersin bu konuda? Kime vereyim kızımı? diye istişare etti. O genç hizmetçi dedi ki, efendim, canhiliye zamanında kâfirler, müşrikler evlenirken soyarallar, nesep arallar, asale tarallar, ev ve para arallardı. Onların derdi oydı. O günkü Yahudiler ve Hristiyanlar istedikleri kızda güzellik, zerrefeti tercih ederlerdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam devrinde insanlarda din ve edep aranırdı evlenecekleri zaman bizim zamanımızda ise mal ve mülk tercih edilmektedir. Artık bu insan grupları içinden hangisine istersen sen ver dedi. Kesimden insan var. Kadı Efendi düşündü dedi ki ben seni tercih ediyorum. Dedi yavrum sendeki ahlak kimse de görmedim. Seni tercih ediyorum, kızımla evlenmeni istiyorum dedi. Mubarek dedi ki, efendim, ben nasıl evet diyeceğim? Ben sizin hizmetçinizim, ama kızınız nedir? Ayricem. Dedi ki, benim kararım budur. Eve gideceğiz, ailesine açacak, annesine ve kızıma söyleyeceğim. Onların rızası olursa evleneceksiniz. Hanımına vardı. Dedi ki hanım. ''Ben böyle bir emanet buldum. Cevher bizim yanımızdaymış. Hizmetçimizde aradığım sıfatları buldum. Ben bunu kendime damat etmek istiyorum.'' dedi. Hanımı da ''Sen güzel buldun ise ben de güzel görürüm. Kızımıza danışalım.'' İlim öyle. Gittiler kızlarına ''Kızım biz falancıyı tanıdık, hayırlı bulduk. Niyetimiz evet demek. Eğer sen de evet dersen evleneceksiniz.'' Kız da fazla uzatmadan dedi ki, anneciğim, ben bu zamana kadar sizi tanıyorum. Benim hakkımda ancak güzel karar vereceğinize inanıyorum. Sizin tercihinize ben de Allah rızası için tercih ediyorum, razı oluyorum dedi. Kardeşlerim, bu güzel kalpler. Kısa zamanda birleştirildi. Kad efendi güzel mülkünden bu damadına kölesi olan hizmetçisi olan şimdi de damat olan kimseye bolca mal verdi, ikramlarda bulundu onu maddi sıkıntından da kurtardı. Bu mübarek ile o terbiye abidesi kızdan bir çocuk oldu. Bu çocuk ismini Abdullah koydular. Babasına ait olarak zikrettiğimizde Abdullah bin Mubarek, o büyük hadis alimi, o büyük âşık, hak dostu, mücahid, bir alim olan zat kardeşlerim işte bu anne ile bu babanın emaneti, hediyesi, ürünü, meyvesi oldu. Allah güzel topraktan güzel meyve yetiştiriyor. Hoş meyveler, hoş gönüllerden, hoş niyetten, sevgi dolu gönülden. Çıkıyor ve toprağı Allah korusun bozuk olan toprağı hasta olan toprağı hasaratlarla dolu olan yerden de Allah korusun güzel meyve çıkmıyor kardeşlerim. Şimdi Allahu Teala'nın hükmüne uyarak Adetullah'da vardır ki insanın niyeti güzel olduğunda yelşik ahlakı. Bu çok önemli kardeşlerim. Bir heyecana gelmiş de cömertlik yapmış, bir heyecana gelmiş, ben de varım demiş, her türlü hizmete, iyiliğe koşmuş, bu değil. Yerleşik ahlak sahibi, huy haline gelmiş, her zaman o yansıyor. Bu ahlaka bakılacak. Bu ahlak nedir? İnsan bazen bir kusur işleyebilir, bu istemediği bir durumda olmuştur, bir kusur. Boşluk içine düşmüştür, o sıfat ya ortaya çıkmıştır. Fakat normalde o değil. Onunla değerlendirmeyeceğiz. Bir anlık, bir defa alık değil. Sürekli ahlak sıfattır. O sıfatlar, kardeşlerim ya meleklerin sıfatına benzer. İşte o kadın ve erkek melek huylu insandır. Onu tercih edelim. Onun fakir olmasından korkmayalım. Ne yiyecek, ne yidirecek, ne edecek demeyelim. Cevheri bulduğumuzda kızımız var, damat adayı arıyoruz. Oğlumuz var, gelin arıyoruz. Ne olur, Allah'ın öne koyduğu şeyi biz de öne koyalım. Allah gönlü öne koyuyor. Geçen derste de hatırlatmıştık alimlerimizden Allah'ın öne aldığıını öne alalım. Birinci sıraya koyalım. En sona aldığı şeyleri merkeze getirmeyelim. Hedef yapmayalım. Onunla bitirmeyelim, başlayıp bitirmeyelim. İnsanlığı kim öne aldıysa insanlık bulur. İnsanlığın tadını bulur. Edebi öne alan, edebi bulan, edebi koruyan, edebi meyvelerini toplar. Hem güzel geçim, hem güzel ölüm, hem güzel hesap, hem güzel cennet, edebin meyveleridir kardeşlerim. Allah-u Teala'dan yuvalarımız için, yuva kuracak gençler için, hepimiz için... Hayırlısını istiyoruz, hayırlı ahlak, hayırlı rızık, hayırlı komşu, hayırlı evlat, hayırlı hayat, hayırlı ölüm istiyoruz. Uzamana kadar geç kalmış da değiliz kardeşlerim.olan kusurlarımızı Allah rızası için gidelim doktorlarına. Nerede tedavi olacaksa ilacının derdine düşelim. Sıfatlarımız kalmasın. Aynı huyda, aynı yolda, aynı yüzde. Aynı sözde adam olmayalım, geçimsiz, huysuz bir koca yaz diyelim. Allah korusun, böyle ölmeyelim. Bunun tedavisi var. Bu zamana kadar diyelim bizim paramıza rağbet ettiler veya o gün fazla aramıyorlardı bize kızlarını verdiler. Olduk aile reisi. Fakat nefsimiz hasta imiş, kibriimiz var, kinimiz var, kıybet var, yalan var, benlik var. Hanıma karşı tavrumuz. Noksan, kusurlu,、e、böyle ölmeyelim. Anladı ki bu ahlak kötüdür, bunda hayır yokdur. İşte uyguladık, zulüm oldu, herkese zarar oldu. Demeli ki ben böyle ölmeyeceğim. Ben kendimi yenileyeceğim. Ben tauda edeceğim. Ben şuhularımı birer birer. hepsini birden atamayacaksın onu söyleyeyim birer birer terbiye edeceğim bu sene dilimi inşallah normalleştireceğim tatlandıracağım artık etrafına acı söz söylemeyen sert konuşmayan boş konuşmayan bir efendi olacağım koca olacağım diye kocaların niyet etmesi lazım kocalarında kocalarında biz ailemize kardeşlerim sahip çıkmazsak Bizim adımıza kim sahip çıkacak? Biz kendimizin derdine düşmesek bizim için kim ağlayacak? Ağlarsa gönül ağlar, ağlarsa kendimize ağlıyalım, arıyalım. Allah yeni bir gün mu vermiş? Bu şu demektir, yenilen, kendini tanı, yolunu tanı, huylunu tanı, terbiye olmaya yönel, tövbe et demektir. Yeni gün tövbe içindir. Allahım ölmeden önce bir fırsat daha vermişse kardeşlerim hem Allah ile hukuklarımızda bakalım yanlış gidiyorsak ona tövbe edelim aile reisiyiz çocuklara karşı hukuklarımız yanlış ise davranır oturma kalkma bakış onlardan özür dileyelim Allah için düzelmeye niyet edelim şu güvamımızın tadını dünyada bulamazsak ahirette hiç bulamayacağız dünyadaki tant ahirete ataşınıyor. Dünyadaki tatsızlık da ahirete taşınıyor. Allah'tan hayırlısını istiyoruz. Bu vesileyle hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.